Evet bir telefonumuz daha var Alo Efendim Resul Bey hoş geldiniz Hoş bulduk efendim Hayırlı akşamlar Hayırlı akşamlar efendim Buyurun sorunuzu alalım evet, ben Sorumu Cemil Bey'de soracaktım Şöyle evet. yani faizle veya haramla Alınan bir araç Hı. Artı bir de ev alınırsa Bu eve de zaman, Hayırlı olsun denildiği zaman Çünkü haram olduğunu biliyorsun Hayırlı Demek için Acaba bana bir sorun var mı Günah falan var mı hmm. yani Haramla alınan bir maldan Evet teşekkür ederiz efendim Hayırlı akşamlar diyoruz Şimdi Burada şuna dikkat etmek lazım Bir kişi bankaya gidip Diyelim ki bugün için Ev almak için 100 bin liralık bir kredi çekse Yapmış olduğu işlem nedir Haramdır Haramdır ve günahtır Ama almış olduğu para haram mıdır Hmm. Paranın kendisi. Bakın insanlarımız fıkhı detaylar çok yani İslam hukuku çok geniş ve her bir hükmün kendisine has ahkamı var. Evet yaptığı işlem günahtır. Çek ve şüphe yok. Faiz İslam dininde en büyük günahlardan birisi, Büyük günahlardan. Ve, e, kıyamet günü de faiz yiyen insan Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki uzun bir hadis ben ortasını sırf buraya alıyorum. Eee Cebrail'le Mikail beni götürdüler diyor. Bazı olaylar gösterdiler. Onlardan birisi de diyor bir nehre uğradık diyor. Nehir tamamıyla kanlı diyor. Ve bunun içerisinde de bir tane adam oturuyordu diyor. Nehrin hemen kenarında da bir adam daha vardı diyor. Nehrin kan nehrin içerisinde olan kişi yüzerek kıyıya çıkmak istediği vakitte Yanda bulunan, nehrin yanında bulunan insan hemen elindeki taşları veya yanındaki taşları alıyor. Adamın ağzına ağzına, çenesine çenesine atıyordu diyor. Adam mecburen geldiği yere geri gidiyordu diyor. Ve bu şekilde diyor azap olunuyordur. Sordum diyor o iki mele daha sonra onun Cebrail ve Mikail olduğunu hı hı. öğreniyor. Sordum bu nedir diyor bana gösterdiğiniz bu hadise. İşte bu diyor dünyada faiz yenilerin verilecek olan cezasıdır diyor. Kan nehri içerisinde. Orada boğulacak, işte orada devamlı duracak. Dışarı çıkmak istediğinde de o günah bitene kadar melek onu taşlayacak ve orada sabit tutacak. Onun için e, bunu garipsemeyin. Niye garipsemeyelim? Çünkü faiz o kadar büyük bir günah ki, min بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولُهِ diyor. Eğer tövbe etmezlerse Allah ve Resulüne harp ilan etsinler diyor. Bu kadar büyük bir günah. Savaş ilan etmekle eşdeğer bir günah. Müslüman faizden uzak duracak ama gelelim sorumuza kısacası hı hı. bu insanın yapmış olduğu kredi çekmek için yaptığı başvuru ve aldığı kredi işlemi faiz işlemi midir haram mıdır haram günah mıdır günah? Ama aldığı para oradaki para nedir adamın mülkü olur çünkü hı hı. para tayin ile tayin etmez yani banka bu kadar para verdi dolayısıyla bu para da işte efendim bankanın ver paradır diye şey yapmaz para bir değerdir. Dolayısıyla değer kişinin cebine koyduğu vakitte malı olur. Bu nedenle de o parayla almış olduğu ev kişinin mülküdür. Mülküdür ve o mülk kendisine aittir. Öldükten sonra da miras olarak bırakabilir. Hmm. Mesela şu bardağı çalsa bir adam ve evine götürse... Bardak onun mülkü müdür? Hayır onun mülkü değildir. Öldükten sonra da evlatları bunun haram olduğunu biliyor ise, sahibini biliyorsa derhal sahibine götürecekler. Sahibini bilmiyorsa sahibi adına sadaka olarak vereceklerdir. Ama faizden alınmış olan bir evi, evlatlar bu, para, bu parayı faiz yoluyla almıştı. Dolayısıyla bu evi götürelim fakirlere sadaka olarak verelim. Hayır, bu ev adamın mülküdür. Dolayısıyla evlatlar onu helal bir şekilde ne yaparlar? Mirasa konu eder, pay edebilirler. Bunda hiçbir sakınca yok. Evet. O nedenle de kardeşimiz bu bu şekilde ev alan kişi hayırlı olsun der. Yalnız Allah seni affetsin bir daha faize ne yapma? Düşme der.